187, numaralı konu, Utbe'nin kızı Fatıma ile kız kardeşi ve Ebu Süfyan'ın hanımı Hindin biat etmeleri, evet, Utbe kızı Fatıma şöyle anlatıyor, kardeşim Ebu Huzeyfe beni ve kız kardeşim Hind'i biat etmemiz için Hazreti Peygamber'e götürdü, Hz. Peygamber bu biatta bize bazı şartlar koştu ve bizden söz aldı, ben Hz. Peygamber'e şöyle dedim, ey amcam oğlu, sen kavminin kadınlarında zina etmek, hırsızlık yapmak ve iftira etmek gibi çirkin şeylere hiç rastlanmadın dadın mı ki bize bunları şart koşuyorsun, bunun üzerine kardeşim Ebu Huzeyfesus ve Hazreti Peygamber'e biat et, çünkü Hazreti Peygamber'e bu şartlar dahilinde biat yapılır, dedi, daha sonra kız kardeşim Hint hırsızlık yapmamak hususunda sana söz veremem, çünkü ben kocamın malından çalıyorum, deyince Hazreti Peygamber onun biatını kabul etmekten vazgeçti ve Hindin kocası Ebu Süfyan'a haber göndererek ondan helallik istetti, Ebu Süfyan dayaş mallar için kendisine müsaade ediyorum, fakat kurularda rızam yoktur, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber bizden biatlarımızı kabul etti, en sonunda ben şunları söyledim, benim için daha önceleri senin çadırından kötüsü yoktu, ben o zamanlar Allah'tan senin çadırını helak etmesini temenni ederdim, Yemin ederim ki şu andan itibaren benim için senin çadırından daha sevimli bir çadır yoktur ve ben Allah Teala'nın onu bereketli ve ömürlü kılmasını diliyorum, benim bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber de şunları söyledi, Allah'a yemin ederim ki içinizden biri beni kendi çocuğundan ve ebeveyninden daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz, Utbe kızı ve Ebu Süfyan'ın hanımı Haind biat etmek üzere Hazreti Peygamber'e geldi, onun ellerine bakan Hazreti Peygamber git onları değiştir de gel, dedi, Hind gitti, daha sonra ellerine kına yakmış olarak döndü, Hazreti Peygamber ondan, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağım, hırsızlık yapmayacağım, zina etmeyeceğim, demesini isteyince hindiç hür bir kadın zina eder mi, dedi, Hazreti Peygamber evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyeceksiniz, buyurdu, Hind de buna bize çocuk bıraktın mı ki onları öldürebilelim, diye karşılık verdi, böylece biat yapıldı, biattan sonra Hind, Hz. Peygamber'e kollarındaki bilezikleri göstererek bu bilezikler hakkında ne diyorsun, diye sordu, Hazreti Peygamber de cehennemin korlarından iki kordur, buyurdular.